Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programı devam ediyor Kadıköy postası Murat Seçkin seçkinliği selamlar Murat. Merhabalar, Merhabalar Murat hoş geldin. Merhaba. Evet ne var ne yok Kadıköy'de? Ee, yine bir takım etkinliklerimiz var, bolca da konserimiz var. İsterseniz hemen başlayayım. Evet. Şahane. Evet. Ee, yarın yani salı günü Kadife Sokak Dünya Cafe'de... Tuna Pase, Saadet Türköz ve Yannis Saksonist'ten oluşan üçlü empövize performansı gerçekleştirilecek. BNV'lerden elektroniğe farklı disiplinleri birleştirecekleri performansları saat 20'de başlıyor. Hı hı. Ee, yine yarın akşam saat 20.30'da ise Kadife Sokak Karnı'nda etilen fanzinin her ay düzenlediği gösterimlerden biri gerçekleşecek. Ee, bu gösterimde de Beyrut grubunun 2007 yılında Brutim'de gerçekleştirdiği konser kayıtlarından oluşan Çift Mecik Insight isimli dokümenter e, perdede olacak. Ehtilenin ee, e, düzenli olarak yaptığı gösterimler ücretsiz gerçekleşiyor. Evet. Dediğim gibi Cargart salonunda. Evet. Çarşamba günü ise Kadıköy Halka Sanat Projesi'nin mekanında bir süredir düzenledikleri çevre ve sanat buluşmalarının dördüncüsü gerçekleşecek. Hı hı. Çevre ve sanat buluşmalarında farklı disiplin ve çevrelerden sanatçı ya da kolektifler ile çevre konusuna dair tartışmalar ve çözüm önerileri masaya yatırılıyor. Hı hı. Çarşamba gününün başlığı edebiyat, konuk yazarı ise Buket Uzuner olacak. Buket Uzuner Edebiyatta Toprak Eti ve Toprak Romanı başlığı altında konuşmasını yapacak. Evet. 19.30'da başlayacak etkinliğin ayrıntıları için dinleyicilerimiz Halka Sanat Projesi'nin sosyal medya veya web sayfasına bakabilirler ayrıntılara. Evet. Aynı gün yani yine çarşamba günü saat 20.30'da Kargart salonunda gezici stand-up kumpanyası Kısmet Şov sahne alacak. Kısmet Şov 5 kişilik kadrosu ile yaklaşık 6-7 aydır Kadıköy'de sahne almamıştı. Meraklılarına bunu buradan hatırlatalım... Evet. ...saat 20.30'da... Evet. Ee, ...yine çarşamba akşamı... ...saat 22'de... E, Kadıköy sahnede yetenekli bir müzi... ...izleyebilirsiniz... Ee, ...bu sene çıkarttığı ve ...albümünün e, müziği ve içeriğiyle... E, ...ve hatta konuk sanatçılarıyla... E, ...bizim oldukça fazla... ...beğenimizi toplayan ve denetselden... ...Balkan müziğe, heavy metalden caza... ...birçok tarzda kendini kanıtlamış olan... ...Edith Hafızoğlu... Yine ve projesiyle Kadıköy sahne de olacak. Ee, özellikle Balkan havalarını sevenler için çok keyifli ve farklı bir e, konser deneyimi olacağını şimdiden söyleyebiliriz. Perşembe akşamı ise e, Canlı Karga sahnesinde geçen sezon e, ilk defa sahne alan ve enerjisiyle e, bizlere hayran bırakan Selin Süzgürtepe var. E, uzun süre başka projelerde vokal yapan Selin e, bir süredir sadece kendi şarkılarını seslendirdiği konserler veriyor. 2016 yılında son albümünü çıkartmasını beklediğimiz Selim Sümbürtepe daha şimdiden memleketin sevindiren kadın şarkıcıları ve bestecileri arasında yerini aldı diyebiliriz. Evet. Selim Sümbürtepe konserde saat 22'de başlıyor kargarhı salonunda. Evet. Cuma akşamı akşam 9'da Gitar Kafede 4 Üste Müzisyenin bir araya geleceği bir proje var. Daha önce birçok farklı çalışmada ayrı ayrı bir araya gelmiş. Sumru Ağır Yürüyen, Cenk Erdoğan, Anıl Erarsan ve Orçun Başdörtten oluşan ekip 2009 yılında yine Sumru ve Cenk'in yer aldığı Çağrışımlar ikilisinin repertuarını kendine eksen alacak. Hazır fırsat gelmişken dinleyicilerimize ben bir şey hatırlatmak istiyorum. Gitar Kafe ve Dünya Kafe'de özellikle empövize, caz ve deneysel müzik meraklıları için ara ara bu tarz özel proje etkinlikleri çok fazla oluyor. Evet. Meraklılarının mutlaka takip etmesini öneririm çünkü bazıları gerçekten tek sefer yapılan ve hani kayıt altına alınması gereken konser ve performanslar olabiliyor. Hı hı. Bu, bu yönden özellikle Gitar kafenin etkinliklerini ben çok önemli buluyorum. Kesinlikle. Yine Cuma günü, akşam Canlı Karga sahnesinde Peik var. Peik'i bilen zaten biliyor ama eğer konserlerine hiç gitmeyen izleyicilerimiz varsa bu deneyim yaşamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü pek konserleri daha böyle ilk şarkıdan itibaren içinde şiddet barındırmayan bir özgürlük eylemi nasıl olura böyle iyi bir örnek olabiliyor. <gülüyor> Her konser sonrası bolca terleyip yoruluyoruz ama keyif ve umut içerisinde evimize döndüğümüzü hatırlatalım evet. dinleyicilerimize. E, cumartesi akşamı ise yine canlı karga sahnesinde Şipeste e, Bey var. E, Industrial Dark Way ve Gotik Rock ekseninde e, müziğini yapan ekip özellikle yılın yarısından fazlasının yurt dışında turnede geçiriyor. Ee, dışarıda bu kadar takipçisi ve sevini olan Şipesteve nedense e, kendi memleketinde yılda bir iki kere sahne alabiliyor ilginç bir şekilde. E, cumartesi büyük konserde o ender verdikleri konserlerden biri olacak büyük bir ihtimalle. Şipesteve e, konserde saat 22.30'da başlıyor. <gülüyor> e, bu haftanın Kadıköy postasını da e, son bahsettiğimiz Şipesteve ile bitirelim. Şipesteve'nin e, son albümü Narin Yalnızlıktan Katarsis şarkısında. Programınızı sonlandırabiliriz Kodiköy Postası'na. Tüm dinleyicilere iyi bir hafta diliyorum. Ağzına sağlık. Teşekkür ettik. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoşçakal. Evet.